Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Hey. Haber akışınızı tararken koronavirüse dair bir mesaj okudunuz. Bu mesaj sizin nasıl hissettirdi? Kızdınız mı, üzüldünüz mü, yoksa şoke mi oldunuz? Bilge kirliliğini yaymanın yolu duyguları harekete geçiren mesajlardan geçer. Paylaşmadan veya cevap yazmadan önce bu mesajların kaynağının kimler olabileceğini, bunların kimlerin işine yarayabileceğini veya kimlerin bundan zarar görebileceğini düşünün. Tıklamadan önce iki kere düşünün. Paylaşmadan önce iki kere düşünün. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları, ve güvenilir medya kuruluşlarına takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Can ve Bençel Gürhan Ertürk uzaktan telefonda sunuyoruz. İkimiz de evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu zor günlerde çok önemli bir görevi başarıyla yerine getiriyorlar. Evet, bugün 13 Mayıs Çarşamba ve saat şu anda 13. Siz bu kaydı yine bugün 15:30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo açıkradyo.com.tr Altın Saat programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Süha Oğuz Ertem arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bu hafta konuğumuz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye İklim Dayanıklılığı ve Afet Risk Yönetim Uzmanı Erdem Ergin arkadaşımız. Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi programlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Elvan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Elvan ilk soru senden. Erdem Bey dinleyicilerimiz gayet iyi tanıyor esasında. Bundan önce iki tane de program yaptık ama şöyle kısaca Erdem Bey ve çalışmaları konusunda da ondan bir bilgi almak istiyoruz. Belki hatırlarsınız daha önce yaptığımız iki programda birincisinde özellikle bu koronavirüs nedeniyle bu korona virüsün Yarattığı ekonomik etkiler üzerine bir e, çalışmadan bahsetmiştik. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın e, dahil olduğu bir çalışmada bir anket e, çalışmasıydı bu. Bununla ilgili olarak e, Erdem Bey'den bilgi almıştık. Ondan sonraki programda daha e, genel bu konudaki e, bilgileri biraz daha pekiştirdik. Ve onun üzerine de bir, ayrıca da e, Türkiye ve İstanbul'daki deprem e, afeti beklentileri üzerine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın... E, yaptığı çalışmalar konusunda bilgi almıştık. Şimdi biraz artık pandeminin değişik bir safhaya girmeye başladığı bazı ülkelerin bu bu belirsizlik ya da ilk müdahale döneminden e, yavaş yavaş e, biraz daha e, onarma ya, hatta iyileştirme dönemine doğru geçiş yapmaya başladığı bir e, noktada. Gene biz e, Erdem Bey'e müracaat ediyoruz ve Birleşik Devletler Kalkınma Programı'nın ve Türkiye Ofisi'nin e, bu konudaki çalışmalarında ne gibi gelişmeler olduğu e, ne öngörülüyor? E, Türkiye konusunda bir, e, bir daha e, geçmiş programlara nazaran daha bir... E, denirgin bir tablo ortaya çıktı mı ve e, daha e, o programda bu yana yapılmış başka çalışmalar var mı? O konuda biraz bilgi istiyoruz. Buyurun nereden Bey. Merhaba, çok teşekkürler. Dediğiniz gibi iki program yaptık bugüne kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım iyi karşılanmıştır. Birinci programımızı koronavirüs üzerine yapmıştık ve ilk safadaki çalışmalarımızı paylaşmıştık. Kriz dönemindeydik. İkinci programı da dediğiniz gibi daha ziyade İstanbul deprem senaryosu üzerine konuşmuştuk. Şimdi ben kısaca bir tanıtmadan başlamak istiyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler çok geniş bir organizasyon. Birçok kuruluş var. Benim çalıştığım kurum Birleşmiş Milletler'in Kalkınma Programı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Türkiye ofisiyle çalışıyorum. Orada değişik portföyler var. Yani değişik çalışma alanları var. Benim bağlı olduğum birim iklim değişikliği ve çevre birimi. O birimin içinde üç tane çalışma konusu var. Birincisi doğal kaynaklar ve biyoçeşitlilik. ikincisi atık ve atık yönetimi. Üçüncüsü de iklim değişikliği ve afet. Bu üç başlığa ek olarak Bizim portföyümüz bu üç başlığı kesen diyeyim bazı temaları da çalışıyor yenilebilir enerji, cinsiyetler arası eşitlik ve ortaklıklar yani işbirlikleri özellikle işte özel sektör-kamu arası işbirlikleri, sivil toplum, medya arası işbirlikleri gibi. Şimdi ben o perspektifte, o perspektiften konuşabilirim. Şimdi bizim çalışma alanlarımızın aslında ben belki ana mesajı hemen başta vermek faydalı olur diye oradan başlayayım. Şimdi afetler ve krizlerle yani bir deprem olsun, bir sel olsun, bir kuraklık olsun. Kalkınma ajandası, kalkınma gündemi nasıl ilişkili? Temel sorumuz bu. Şimdi kalkınma da... Genelde işte biliyorsunuz ülkemizin 5 yıllık kalkınma planları var. Çoğu ülkede bu durum yani buna benzer evraklar, vizyonlar, stratejiler geliştiriliyor. Bu bir zamanda bir e, lineer yani çizgisel bir varsayım vardı. Yani 2010'da şuradaydık, 2015'te buraya geliriz, 2023'te şuraya gideriz, 2030'da da bu iş devam eder. Bu bir çizgisel bir zaman algısı. Şimdi afet aslında bu değişimi hızlandırıcı etkiye sahip. Afet bir hızlandırıcı. Ee, i̇yi olanı şahlandırır. Ee, gündeminizde zaten ivme kazanmış bir konu varsa o değişim hızlanır. Ee, eğer ki gündemde zayıf olan bir konu varsa yani hani çok iyi tasarlanmamış işte böyle şöyle gidiyor dediğiniz bir konu varsa o gündem maddesini de öldürebilir. Yani yok edebilir ona. Ee, dolayısıyla o şekilde bakmak lazım afete ve afetin aslında kalkınmayla ilişkisine bu çok önemli bir kurgu çünkü e, bundan sonra söyleyeceklerimi bunun üzerine dayayacağım. Bu özel hayatımız için de geçerli. Özel hayatımızda iyi giden şeyler varsa bu kriz döneminde güçlenmiştir. Kötü giden şeyler varsa o da aynı şekilde kötüleşmiştir. Yani bir su yüzeyini çıkarma e, etkisine sahip afetkarı ve kriz. E, bunu mesela çok e, örneğini görüyoruz işte bir ara gündemdeydi bankalara stres testi yapalım yani bir kuruma ya da bir yani şeye neden stres testi yaparsınız bir zorlarsınız bir e, ucuna kadar yani gün, günlük koşulların ötesine geçirirsiniz ve bakarsınız nasıl tepki veriyor o tepki de iyi tarafları da kötü tarafları da ortaya çıkarırsınız yani bundan sonra söyleyeceklerim bu konuya dayanacak çünkü kriz döneminde bir şey gördük yaşadık e, işte aşağı yukarı Mart ortasında Türkiye e, işte 10 Mart'ta ilk Bakan'ın açıklanması ve 11 Mart'ta okulların kapanmasıyla bir kriz sürecine girdi. Şimdi kriz sürecinden çıkışımız da tarihi kondu bayramdan sonra. Dolayısıyla bizim elimizde aşağı yukarı 2-2,5 aylık bir kriz dönemi var. Ve 2 ayını da tamamladık. Dolayısıyla biz bunu artık değerlendirebiliriz. Yani biz krizi nasıl yaşadık? Ne, ne, ne iyiye gitti? Fırsatlar nerede çıktı? Güçlü yanlar ne, neyi gözlemledik? Bir de... E, olumsuza gittiğini gözlemlediğimiz yanlar var mı? Onları konuşabiliriz. Çünkü iki aylık bir deneyimimiz var. E, bu e, yapabileceğimiz birinci şey. Dolayısıyla bundan bahsedebiliriz. İkincisi de dediğiniz gibi e, bayramdan sonra bir ikinci dönem başlıyor. Tarihi kondu. E, takriben altı ya da dokuz ay sürmesi gereken e, gereken değil de öngörülen bir dönem. Bu çıkış dön dönemi yani çıkış stratejisi diye adlandırılan ya da geçiş dönemi diyebileceğimiz, ben geçiş dönemi diye hitap edeceğim bu e, şeye aşamaya çünkü bir üçüncü evre de olacak yani ondan sonrasında e, yani 6 ya da 9 ay sürebilecek takriben 1 Haziran'dan yıl sonuna kadar öngörebileceğimiz ya da kurgulamamız gereken başka bir dönem olacak. Bu dönemin içinde kriz olmayacak, başka dinamikler olacak ancak e, tabii ki Eylül ya da nasıl diyeyim sonbahar ya da kış aylarında yani 2020'nin kış aylarında ikinci bir dalga olasılığı olduğunda tekrar krize dönebiliriz. Ee, ve bunu gözlemliyoruz. Yani hani belli ülkeler e, ikinci evreye geçti ve ondan sonra olumsuz tepki aldılar. Vaka sayılarında artışlar oldu vesaire. Ve tekrar kriz yönetimine geri döndüler. Yani orada da bir belirsizlik var. Biz ikinci aşamaya geçmeye niyet ettik. Her şey uygun olursa o ikinci aşamada kalırız. Uygun olmazsa ikinci aşamadan tekrar birinci aşamaya kriz yönetimine dönebiliriz. Dolayısıyla önce isterseniz bunlardan konuşalım, ondan sonra somut olarak gelişmelerden bahsedebiliriz. Tabi. Ee, yani de. şu anda bizim. Bir e, stres testinden geçtiğimizde söylemek mümkün. Yani genel olarak mesela dünyaya baktığımızda şöyle bir söyleyen var. Bu Covid-19 e, dünyadaki eşitsizliklere daha fazla göz önüne getirdi. Daha fazla yüzeye çıkarttı. E, buna benzer e, bir takım yorumlar var. Sizin de söylediğiniz gibi. Yani e, hakikaten e, bu şeyler e, kalkınmayla anlatılıyor. E, Afetler arasındaki ilişki içerisinde özellikle bu güçlü yanları ve zayıf yanların ortaya çıkması açısından Covid-19'da görevini yaptı diye ben tanımlayacağım. Türkiye açısından bunu değerlendirdiğinizde neler görüyorsunuz? Şimdi... Aynen. Şimdi değişim rüzgarından bahsediyoruz. Yani bir, hepimiz bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Bu aslında doğanın kanunu. Yani doğa değişiyor, doğa e, evriliyor. E, bir devinim söz konusu. Mesela doğal afetlerde biz ne görüyoruz? Bir e, döngüsellik görüyoruz. Yani belli bir frekansta, belli bir sıklıkla bir sel olayı tekrar edebilir. Belli bir sıklıkla bir deprem, belli bir şiddette tekrar edebilir. E, şimdi burada bir zaman döngüsel ilerliyor. Ee, insanların, yani bizim toplumumuz ve insanoğlu o e, döngüsel yani tarih tekerrürden ibarettir diye bir söylemlerimiz var da e, insanoğlu biraz daha çizgisel ilerliyor zamanda e, Mesela işte örnek vereyim, kentleşme dinamiği. Yani kentleşme belli bir yerdeydi 1980'de, 2000'de başka bir yerde, 2020'de başka bir yerde ve siz aslında o çizgiyi çizdiğinizde bir grafikte bir ivme yakalarsınız. Ha dersiniz ki 2040'te buraya gider Türkiye dersiniz. Bunun üzeri işte 3 aşağı 5 yukarı SARS şey değişebilir. Ee, demografik değişim. Yani Türkiye'nin gündeminden bahsediyorum. Çünkü Covid Türkiye'yi nasıl etkilediği konuşmak istiyorsak Covid'den önce Türkiye'nin güçlü dinamikleri neydi? Yani güçlü değişken parametreleri neydi? Bunu konuşmamız lazım. Ee, ben ülke bazında birkaç tane söyleyebilirim ama ölçeği değiştirirseniz bu sizin şirketiniz özelinde siz neyi değiştiriyordunuz COVID'den önce? Ve COVID bunu nasıl hızlandırdı? İyiye doğru mu, kötüye doğru mu? Bu daha basit ve kolayca elini alabilecek bir soru. Yani Türkiye'nin gündeminde bir kentleşme. Son 20 yılda çok ciddi bir şekilde damgasını vurmuş bir şeydi. İkinci başka bir gündem maddesi belki yani en azından bizim yakından takip ettiğimiz demografik değişim. Türkiye'deki yaş ortalaması. Başka kalkınmakta olan ülkeler gibi hızla değişiyor. Yani yaşlanan bir profilimiz var. Üçüncü dördüncü maddeyi siz getirebilirsiniz. Yani hani siz COVID öncesi açık radyo ya da şey olarak sunucu olarak takip ettiğiniz gündem neyse onun üzerindeki değişimi değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla COVID öncesi, COVID 19 öncesi gündem'e bakmak elzem. Çünkü Covid-19 ona etkileyecek. Yeni bir değişim paradigması getirmeyecek. Covid-19'un getirdiği değişim, onu konuşabiliriz. Evet. Birincisi mobilite. Yani sosyal mesafe ile bahsettiğimiz şey aslında mobilite. Biz ne zaman tekrar seyahat etmeye başlayacağız? Ne zaman tekrar halı sahaya futbol oynayacağız? Ne zaman tekrar kahveleri dolduracağız ya da stadyumlarda olacak? E, mobiliteyle ve sosyal e, mesafeyle ilgili bir konu var. E, örnek vermek gerekirse işte e, IATA yani uluslararası havacılık e, şeyinin, e, sektörünün ürettiği sayılar var. E, seyahat alışkanlıklarının 2021 ya da 2022'de e, bir önceki seviyeye dönmelerini öngörüyorlar. E, yani evet. 2021 sonu oda. Yani hani önümüzde bir 12-15 ay bir şey olacak, bir boşluk olacak diye öngörüyorlar. Şimdi bu ne demek? Aslında insanlar istedikleri şeyler olabilir, yapmak istedikleri. Ama onları engelleyen korkular da olabilir. Yani bizim Türkiye'de gözlemleyeceğimiz değişimler istekle mi güdülüyor? Yani biz istiyoruz ve onları yapıyoruz mu oluyor? Ya da korkuyla mı güdülüyor bu davranış değişikliği? Bu tür analizleri girmek gerekecek. Ve bu analizi ıı, herhangi bir konu özelinde konuşmadan, yani kentleşme, demografik, iklimle ya da çevreyle ıı, ilgili konuşmadan, Covid-19 nasıl bir şey değiştirip konuşmadan, temel ilişkilere etkisine bakmak Yani insanoğlunun, yani bizim insan olarak ıı, doğayla ilişkimiz nasıl değişiyor covid -19? Daha fazla mı değer vermeyeceği başlıyoruz, daha az mı değer vermeyeceği? İnsanın çalışmayla ilişkisi nasıl Yani bu temel ilişkilerdeki değişim aslında e, Türkiye'de göreceğimiz e, değişimi anlamamıza yardımcı olur. Bunu e, size çok net bir cevap vermek için henüz çok erken. Sadece deneyimden bahsedebilirim. E, ben şahsen 1999 depremiyle başlayan bir e, 20 yıllık afet e, risk yönetimi e, deneyimine sahibim. 7 yıl Karayipler'de yaşadım Hayip'te. Haiti'de e, kasırga, sel, e, hükümetin devrilmesi, açlık, e, deprem (2010 depremi) hepsinde e, fiili görevdeydim. E, yani biri biri yaşadım kendi kendimde, e, hayatta kalabilmeyi de başardım. Ancak hani görev olarak da buydu görevim yani kriz yönetimi dinamini kurmak ve çıkışları okumak. Yani genelde o deneyimden e, Batı Afrika'da da çalıştım, e, başka ülkelerde de e, şey yani oradaki afet deneyimini ben buraya uyguladığımda ne çıkıyor? Genelde fırsatlar var. Değişim olabilir. Ama bu değişim rüzgarını iyi okumak lazım. Yani Covid-19 öncesi e, neyi değiştirmeye çalışıyorsa kurumlar ve bireyler, gerek kendi ölçeklerinde, gerek e, toplumsal ölçekte, bazıları hızlanacak. Çünkü rüzgarı arkadan alıyorlar. Yani onlar için olumlu bir rüzgar var. E, gündem değişimi hızlanacak. Ya da bazıları yavaşlayacak çünkü rüzgarı karşıdan alıyorlar. İşte genelde bizim hem birey hem yönetici olarak bizim görevimiz bu olacak. Yani rüzgar hangi benim için Covid-19 öncesi gibi gündemimde baktığımda mesela 5 konu çalışıyorum. İstanbul deprem çalışıyorum, kentlerin iklim değişikliğine dayanıklılığına çalışıyorum vesaire vesaire. Hangi konuda rüzgarı arkamdan almaya başlıyorum Covid-19 sayesinde? Ya da o şekilde kuş, e, kurgulayabilirim, yani rüzgarı oluşturabilirim. O zaman enerjimi oraya yoğunlaştıracağım Ve hangi alanlarda e, rüzgar artık karşımda? Yani yavaşlamam gerekiyor. Yani örnek veriyorum, e, plastik forma kullanımı. Sıfır atık politikası. E, çok büyük bir e, gündemdeydi, Covid-19 öncesi. E, şimdi o gündem yavaşlayacak mı, hızlanacak mı? E peki kriz döneminde yaptığımız alışkanlıklara bakalım. Torba kullanımına, ha vesaire vesaire. Hızlanır mı yavaşlar mı? Yani hemen karar vermek zorunda değiliz. Belki aklınızda bir cevap oluşmuştur. Evet hızlandı. Yok ya yani e, bir şey yapmaya çalışıyorduk. Sıfırlandı. Kumdan kale gibi dalga geldi, vurdu. E, yıkadı gitti. E, o sizin takdiriniz. Ve kurumlar bu şekilde takdir yani hakkı kullanarak diyecek ki bugünden maddesi şu an biraz bunu durduralım. İklim değişikliği ile ilgili gündemi durduracak mı, hızlandıracak mı? Ee, i̇şte erkek-kadın eşitliği gündemini hızlanacak mı, yavaşlayacak mı? Ee, ev içi şiddet, e, kadına şiddet gündemi hızlanacak mı, yavaşlayacak mı? Bunlar hepsi aslında Covid-19 bir hızlandırıcı olarak bazı gündemleri e, hızlandırma fırsatı veriyor bize. Bizim bunu kullanmamız lazım. Bu çok elzem bir e, konu. Bunu nasıl kullanacağız? E, onu açayım iki konuyla. Ondan sonra sizin yönlendirmeniz doğrultusunda devam edebilir. Ee, birincisi e, gündemleri hızlandırmak için ya da değişim hızlandırmak için kullanabileceğimiz birinci araç örgütlülük. Yani e, kadına şiddet konusu, iklim değişikliği. Bu alanlarda ciddi bir örgütlülük eğer Covid-19 öncesi mevcutsa bu Covid-19'da bu gündemi hızlandırmaya e, uygun demektir. Çünkü insanlar zaten Fikir bulunabiliyor, gündem oluşturabiliyor, analiz yapabiliyor, fikir alışverişi olabiliyor ve somut eylem planı üretebiliyor. Bu çok güzel bir şey. Buna e, karşılaştırma olarak eğer bir gündem maddesi var ama yani sahibi kim çok belli değil. E, i̇şte biraz şurada burada bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Genelde işte bir iki güçlü insanın inisiyatifiyle yürüyen bir konu. O zayıflayabilir. Yani o rüzgarı aynı şiddette, aynı şekilde kullanamayabilir. Çünkü e, tabana yayılamaz. Yani o e, Covid-19 bazı şeyleri durdurdu. Şimdi o durdurmadan tekrar ivmeye geçmek için örgütlülük çok önemli bir e, rol oynayacak. E, duran topu tekrar e, çevirmekte zorlanabilir. Eğer konuda o temada e, ciddi bir örgütlülük yoksa bu birinci konu. İkinci konu da finans. Şimdi Dünya Bankası ekonomistler başta olmak üzere sizin de yani hani e, gündemi takip ettiğiniz göre şeyi görüyorsunuz yani çok ciddi paralardan bahsediliyor. E, Covid-19'un e, dünya ekonomisine etkisi işte 10 trilyon dolar civarı söyleniyor. E, i̇şte GDP'ler konuşulmaya başladı hani ailesi milli hastalık üzerine etkiler. Evet. Yani İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki gayri safi milli hastalığı üzerindeki etkisi %15'ti. Yani 2. Dünya Savaşı'nın İtalya üzerine etkisi. Covid'in İtalya üzerine etkisi %13. %11 ile 13 arası. Yani e, Dünya Savaşı'nda görülen etkilere yaklaşan etkiler gözlemleniyor ekonomide. E, bu gerekli miydi, gereksiz miydi? Bu başka bir tartışma konu. Yani e, sağlık e, ve yani sağlık odaklı yaklaştığımızda koyduğumuz tedbirler bir ekonomik etkiye sahip oldu. Yan etki miydi? Hani ilacın yan etkisi olur. Bu biraz ağır bir yan etki. Yani hani sağlığı korumaya çalışırken ekonomi. Şimdi sağlıkla ekonomi karşılaştırılabilir mi? Bazı konularda karşılaştırılabilir. Yani içsizliğin ve gelir kaybının onların da sağlığa etkisi var. Yani madde bağımlılığını arttırma, ev içi şiddeti arttırma, intihar oranlarını arttırma. Çok ciddi koronasyonlar yapılıyor. Yani yıllardır ekonomik yani ekonomik krizler daha bilindik konular olduğu için. Dolayısıyla o da konuşulabilir. Onlar da konuşulmaya başlanacak. Yani, yani hep sağlık ve ekonomik etkilerden bahsediyoruz ama bir de akıl sağlığı etkisi var. O da artık yavaş yavaş gündeme gelecek. Dolayısıyla yan etkisi çok güçlü bir ilaç kullandı aslında biz. Yani karantina karantinada bunu e, toparlamak için de çok ciddi bir finansal paket açılıyor. Yani milyar dolarlar, trilyon Almanya 972 milyar e, euro açıkladı. E, Avrupa Merkez Bankası da çok benzer, çok yüksek meblalar açıkladı ve üstelik dedi ki euroyu kurtarmak için e, sınırımız yok diye bir çek verdi. Şimdi bizim için risk aslında yani finansal boyutta örgütlülük birinci konuydu. İkinci boyutta e, risk çok ciddi bir kaynak e, şey serbest bırakılacak yani e, e, şey e, ortaya sağlanacak kadar, sağlanacak bunu yanlış kullanmak e, önümüzdeki 20-30 yılın belki bir kuşağın... yani dünya ekonomisi de, dünya bankasının ekonomisi çok güzel bir tabir kullan dedi ki bu bir kuşan bir daha görmeyeceği bir para dedi yani bunu doğru kullanmak gerekiyor. Yani Covid 19 için bu para e, sağlandı. Biz bunu iklim değişikliği gündemiyle bağdaştıracak. Kadına şiddet bu para'nın kontrolü kimde olacak? Birleşmiş Aynen. Milletler'de mi olacak? Kontrol şimdi paranın çoğu uluslararası kuruluşlardan gelmiyor, devletlerden. Dolayısıyla hükümetler evet. kontrol edecek onları. Hükümetlerde işte lobilerin, lobilerle oturdukları pazarlıklarla. Yani hani bir hükümetin kontrolünde bir şey verirsiniz. O da genelde e, oy kaygısıyla ve oy kaygısıyla hareket ederken de işte lobi ve çıkar e, denklemi kuruluyor. Şimdi bu çıkarlar, e, az önce dediğimiz gibi bu çıkarlar, isteğimiz ve arzumuz var. O şekilde mi bir çıkar kurguluyoruz ya da korkumuz var ve korkuyla mı bir çıkar formülize ediyoruz? Onlar çok ağır basacak. Yani onları gözlemlemek gerekiyor. E, yani... Amerika örneğini vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri başkanın liderliğiyle işte 3 trilyon dolar sağlandı. Bu parayı kim kontrol ediyor? Evet. Hükümet ve hükümetin değişik ajansları. Onlara gelen talepler nasıl talepler? Onlara gelen baskılar, istekler nasıl istekler ve arzular? Erken mi verildi? Yani ABD'nin hemen sağladığı 3 trilyon dolara karşılık Yeni Zelanda'yı takip ediyoruz. Yeni Zelanda ilk 2-3 ay için çok farklı bir strateji uyguladı. Can suyu sağladı. Yani dedi ki ben size şu an 200 milyon dolar veriyorum dedi ekonomiye. Dedi ki bir kriz bir stres test. Bir bakalım yani kötü olan zaten batsın. Yani bu para kötü olanı kurtarmasın. Ee, kötü olan zaten evet. batsın işletmeler. İyi olanlar ayakta kalsın. 200-300 milyon o can suyunu sağlar. O ayakta kalanlarla biz daha ciddi bir program kurgularız. Ve onları nasıl... Daha iyiye götürürüz diye bir şey uyguladı. Yani farkına varırsınız burada finansmanı kullanmak ve örgütlülüğü kullanmak açısından çok farklı modeller gelişiyor aslında. Sağlıkta nispeten benzer modeller kullandı karantina ile ilgili, yani üç dört tane çok az değişimli model var kriz aşamasıyla. Ama ikinci aşamada modeller farklılaşacak. Evet. Şimdi o zaman bu noktada bir küçük ara verelim, bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edelim. Olur mu? Radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Erdem Erdin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye İklim Dayanıklılığı ve Afet Risk Yönetim Uzmanı. Evet, birinci bölümde konuştuğumuz konuya devam edeceğiz. Ama ondan önce ben Nisan ayı iş cinayetleri raporunu özetlemek istiyorum. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin her ay hazırladığı rapordur bu. Nisan ayında COVID-19 nedenli en az 103 işçinin yaşamını yitirdiğini tespit ediyor meclis. Daha fazla kaybedilmiş olan çalışanlar olabilir fakat bu bilgilere ulaşmanın çok zor olduğunu belirtiyor. Bir önceki ay yani Mart ayında gerçekleştirilen raporda da bu özellikle Türkiye'de 60 yaş altında COVID-19 kaynaklı birçok işçinin canını kaybettiğini belirtiyorlar ve ortalama olarak Mart ayında yaş ortalamasının hayatını kaybeden, Emekçilerin yaş ortalamasının 51 olduğunu belirtiyorlar. Yani buradan hareketle de emeklilik tartışmasında yeni bir boyutun gündeme gelmesi gerektiğini ve yaş ve prim gün sayısının düşürülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ee, bu o, aylara göre baktığımızda Ocak ayında en az 114, Şubatta 133, Mart ayında 113 ve Nisan ayında da 220 yani 2020 yılının ilk dört ayında e, iş cinayetlerinde en az 580 işçi vatandaşımızı kaybetmiş olduğumuzu öğreniyoruz. Ayrıca bugün biliyorsunuz e, Soma maden kazasının yani 301 vatandaşımızı yitirdiğimiz e, kazanın da yıl dönümü ve e, onu da hatırlatmakta e, fayda var. Evet, 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen işçi sayısı Nisan ayında 82. E, çiftçi ve e, esnaflar, tarım, gıda, maden, tekstil, ağaç, basın, e, büro eğitim e, ve çeşitli e, sektörlerde e, vefat edenlerin e, 51 yaş ve üstünde olanlarının sayısı 82. Evet bu ölen işçilerden sadece 16'sının sendikalı olduğunu da e, belirtmemiz e, gerekiyor. E, özellikle iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımda çok büyük bir değişiklik var. O da Covid-19 nedeniyle %47 Ezilme göçük nedeniyle %11, trafik servis kazası nedeniyle %14. Evet, bu raporun sunumunu burada bitireyim ve hemen Elvan'a sözü devredeyim. Esasında tabii bu rapor, bu verdiğin rakamlarla bağlantılı olarak şu anda süregelen bir tartışma var. Covid-19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmemesi konusu. Ayrıca bunun işlenmesi gerekiyor. E, çok önemli bir konu. E, rakamlarda büyümüş. E, e, Mayıs ayı için verdiğin rakamlar. Hakikaten e, te, şey e, insanı e, ürperten rakamlar. O anlamda e, f, ayrıca bir program yapmakta belki de yarar var. Evet, SGK'nın önerse... açıklamasına göre SGK da dışında bırakıyor. Değil mi? İş, i̇ş, kazanı, i̇ş kazası olarak e, kabul etmiyor. İş kazası olabilmesi için e, enfekte olduğu anın kanıtlanması falan gerekiyormuş. Ben de şöyle internette biraz araştırdım. Hakikaten hukuki olarak da çok ilginç e, tartışma konusu olan bir olay. E, şimdi geriye dönersek şey program müzik arasından öncesine. E, burada e, İlginç bir noktaya geldik. Orada bir değişimden söz ediyoruz. Bu koronavirüs krizinin çıkışında hatta geçiş dönemini takip eden bölümde gerçekten dünyada bir sürü şeyde değişim bekleniyor. Özellikle işte mobilite dedik, insan-doğa ilişkileri, insan-çalışma ilişkileri filan. Burada işte örnek olarak da hatta şey işte evden çalışma uygulamaları görüyoruz. Gündeme geliyor e, ve e, Türkiye'de de yani daha doğrusu e, genel olarak söylemekte e, fayda var belki de yani, bu değişimi daha hazır olan e, kurumsal yapılaşması daha sağlıklı olan altyapısı daha sağlıklı olan bir, e, kurumlar belki de rüzgar arkalarını alıp bir, çok hızlı bir şekilde e, yeni e, dünyaya alışacak ve yeni dünyada iş yapmaya başlayacak. Burada bir soru tabii e, özellikle e, aklımıza geliyor. Bu e, dünyada var olan eşitsizliği daha da kötüleştirmeyecek mi? Bu e, Böyle bir tehlike e, gerçekten e, karşımızda mı? Bir de bunun Türkiye özeline inersek, Türkiye'de özellikle küçük ve orta boy işletmelerde bu şekilde bir değişimi bu ivmeyle karşılayabilecek, bunu ayak uydurabilecek ve bu e, rüzgarı arkasına alabilecek bir yapı var mı yoksa biz burada yaya kalma Tehlikesiyle karşı karşıyayamayız. Evet Erden de. Ne dersiniz? Yani evet. Esasen ana mesajımız afetlerin hızlandırıcı olduğu, değişim hızlandırıyor. Bu iyi bir değişim de olabilir, kötü bir değişim de olabilir. Türkiye'de COVID-19 öncesi zaten eşitsizlik bir sorundu ve artanydı. COVID-19 bunu hızlandırır mı? Şüphesiz ve yani eşitsizliği arttırıcı şekilde hızlandırır. E, çünkü yani önceki dinamiği belirliyor aslında. Sadece onun hızını alıyor, onla çarpıyor, 20 ile çarpıyor. E, dijitalleşme aynı şekilde yani e, biz yakınen Türk Konfederasyonu Çalışıyoruz, KOBİlerin Çatı Derneği, e, Çatı Derneklerinden bir tanesi. Onların e, İş Bankası ile yürüttü dijital Anadolu projesi vardı zaten COVID 19 Yani KOBİlerin e-ticareti geçişini, dijital e, araçlarla tanışmasını zaten hedefleyen bir gündemleri var mı? COVID-19 bu gündemi hızlandırır mı? Evet. Bunun gibi başka projeler de olur. Yani orada bir rüzgar artar. O kesin. Ee, ona göre evet yani bu hızlandırıcı olarak baktığınızda önceki eğilim neyse o eğilim hızlanma ihtimali daha yüksek. Ee, şey konusuna gelince eşitsizlik Biraz açmak istiyorum özellikle de Soma örneği üzerinden. Şimdi yani birey, birey olarak, kurum olarak da aynı ya da ülke olarak da ben birey örneğinden hareket etmek istiyorum. Dinleyicilerimiz ve siz yani hepimiz bireysel olarak hayatımızda daha önce bir zorluk yaşama e, iş kaybı olabilir, iflas olabilir, e, bir ayrılık olabilir, e, bir e, tanıdığımız yakının kaybı olabilir, bir trafik kazası. Yani o olayı düşünün. O olay olduğu an bir tarih. O olaydan toparlanmanız ruhsal olarak, fiziksel olarak, e, duygusal olarak ne kadar sürdü? Bunun bir toparlanması Bu e, Şimdi Soma 13 Mayıs 2014. Bugün üzerinden 6 yıl geçti. Ben Soma'da buçuk yıl sonrasında çalışmıştım. Soma şeyinde, elektrik üretim AŞ'de. Yani Soma'nın yani o madenin beslediği santralde çalışmıştım. Kömür santrali. Onlara iklim değişikliği etki analizi yaptım. Yani genelde denklem tersten kurulur. Kimir madenlere iklimi ne kadar kötü etkiliyor diye kurulur. Biz denklemi tersten kurduk. İklim değişikliği bu madeni kadar ya yani şey bu işletmeyi ne kadar etkileyecek diye kurduk. Ve basit bir şeyimiz vardı yani inancımız vardı. Aslında bu modeller ekonomik olarak da zaten değişmeye mahkum. Yani suyun varlığından dolayı yani iklim değişikliğiyle dolayı su çektiklerine yerde daha az su var daha az yağış var Çektikleri suyun ısısı artacak ve yani kat çok önemli yani termodinamik olarak orada bir ısı değişim yani türbin soğutuyorsunuz 17 derece su yerine 18 derece çekerseniz denklem değişiyor ve bunu kanıtlıyoruz zaten yani risk analizi diye çalışma yapıyoruz çünkü iklim risklerinden bahsediyoruz ama evet. sonuç ekonomiye çıkıyor ve Soma elektrik işletme 30.980 yapımı bir elektrik şey üretim fezisi aynı şeyi uygulamayı Afşin Eldestan'da yap iki tane test vermişti bize elektrik üretimi aşe, devlete ait şeyler bunlar işletmeler. Farklı iklim bölgeleri, biri eski biri yeni ama sonuç aynı. Yani siz su soğutmayla aslında kömür yakamazsınız çünkü su değişiyor iklimle, hava da değişiyor. Ya hava soğutmalı teknoloji kullanacaksınız, ya da komple başka bir şey yapacaksınız yani yenilenebilir enerji. Gibi. Ama bizim bunu telaffuz etmemize gerek kalmıyor. Çünkü zaten sayılar onları söylüyor. Dolayısıyla bu madencilerin e, canlarını kaybetmesini ya da madenci ailelerinin bu kadar e, etkilenmesine gerek var mıydı? Aslında ekonomik olarak yanlış hesaplamalar var. Şimdi ben yine soruma döneyim. Bir olay yaşadık, olumsuz bir olay. Onu tuttuk. Gözümüzün önünde canlandı. Biz bundan ne kadar sürede toparlandık? 2014-13 Mayıs'ta yakınını kaybeden, aile bireyini kaybeden bir aile 2020 geldiğinde COVID'den nasıl etkilenecek? Soru bu. Ee, hmm. Eğer o can kaybı olmasaydı bu aileler COVID-19'a karşı daha mı güçlü, daha mı dayanıklı olacaklardı? Ee, yani genel olarak evet. Dolayısıyla afetlerin bir de birikimi var. Yani siz bir olaydan toparlanmadan ikinci bir olaya girerseniz ya da ikinci bir olay gelip sizi bulursa tabiri caizse, o zaman toparlanmanız daha da zorlaşıyor. Yani değişim, e, sizi gitgide, yani bir basamak düştünüz, hadi e, merdivenin trabzanına tutundunuz, ama ayağınız tekrar kayarsa, bu sefer trabzanı da kaybediyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Kat düşüyorsunuz. Ya da yuvarlanıyor yuvarlan aşağı doğru gidiyorsunuz. Yani eşitsizliği böyle okumak lazım. E, tabii ki e, rahat olan, e, yani konda araştırmalarının toplumu e, toplumla ilgili araştırmalar yaparken 9 tane segmentten bahsederler. Şimdi her segmentin baş etme kapasitesi farklı. E, çünkü bankada birikimi vardır. Çünkü bankada birikimi yok ama amcasından para çekebilir. Ama yok işte şu vardır, bu vardır. Yani hani bir baş etme kapasitesi var. Ekonomik olarak, sağlık olarak vesaire. E, yani şimdi e, iş kazaları profilinden bahsediyoruz. Yani İtalya'da ölüm oranlarına bakıldığında, ölüm profiline bakıldığında ortalama yaş 79. Yani bu ölenlerin ortalama yaşı. Ülke olarak. Evet. Hı hı. E, e zaten İtalya'da e, yaşam beklentisi 80 yıl. Yani bu ne demek? Yani Zaten hani ha bu yıl hadi bir, bir sonraki yıl e, giden olan insan etkilenmiş. Kalanını kurtarmışlar bir şekilde. E, sağlık sistemi değil, e, önlem değil vesaire vesaire. E, şimdi bizde iş dünyası yani iş sektöründe yani çalışanlar arası Yapılan raporda 103 can kaybı varsa ve bunların COVID-19 olduğu düşünülüyorsa ve bunların yaş ortalaması 51 ise e burada ciddi bir soru var. Yani bu eşitsizliğin tablosu zaten sizin karşınızda. Yani Çünkü evet. hastanelerde ölenlerin yaş ortalaması farklı çıkacak. Yani Ve e, iş dünyasındaki farklı çıkacak. Bu eşitsizlik işte. Yani sağlık sistemine erişimden bahsetmiyoruz. Başlangıç olarak sağlıktan bahsediyoruz. Yani o insanın sağlığı ne olmuş ki 51 yaşında bu virüsten dolayı e, şey canıyla e, e, bedelini ödüyor? Şimdi o canın bir de aileye etkisi var. Yani 103 tane can kaybından e, eğer raporlanmışsa, 103 çarpı 5 yani hanenin büyüklüğü ya da işte 6, 7 ya da 4 o kadar insan etkileniyor otomatik olarak. Sağlık olarak, ekonomik olarak, akıl sağlığı olarak. Bu etkiler nasıl bertaraf edilecek? Yani o sadece bir rapor. Bunun gibi başka raporlara da ihtiyacımız var. Ve illa insanların can kaybına, yani can kaybı olmasına gerekmiyor. Yani hani iş kaybı da olabilir. İşsizlikten bahsedelim. Yani iş kaybından dolayı, yani Covid-19'un getireceği işsizlikten dolayı kaç gencin üniversite planı ertelenecek? Kaç çocuk okuldan geri çekilecek? Yani okul şeyleri ödenmediği için. Yani burada Bizim özellikle takip etmek istediğimiz eğitim sistemi var. Yani Eylül'de okulların açılışının planlanması nasıl olacak? Çünkü yapılan araştırmalar hani çocuklarla ilgili kaygıların da arttığını, işle ilgili kaygıların da arttığını gösteriyor COVID-19'da. Çünkü yani sağlık boyutu yani etkinin sağlık denkleminin birine geldik. Şimdi ekonomik boyutunu konuşmaya başladık Umuyorum ki yakın zamanda fazla geçmeden bir de akıl sağlığı boyutlu konuşalım. Yani bizim takip ettiğimiz birkaç tane ülke var. Mesela İtalya'da hem iş dünyasının çatı dernekleri ki onlar e, sermayi yani hani e, iş iş verenleri temsil eder, bir de sendikaları ikisini benzer takip ediyoruz yan yana koyuyoruz. İş dünyası dernekleri neyi gündeme getiriyor, taleplerini de devletten ve ne e, sunuyorlar hizmet olarak. E, Nerede pozisyon alıyorlar? Yani vizyonları ne? Aynı şekilde sendikalar. Yani sendikaların şu an vizyonları ne? Onların talepleri ne? Ve onlar ne görmek istiyor? Ve ne sunuyor çalışanlara? Bunları takip ediyoruz. Birkaç tane ülkeyi yakın takip aldık. Onları karşılaştırıyoruz. Temelde ikinci fazla ilgili ekonomik olarak sağlık boyutu hala gündemde. Çalışan sağlığı olarak yani biz ofislere, fabrikalara iş yerlerine, dükkanlara döneceksek e, mesafeyi nasıl koruyacağız? Yani çünkü fiziksel olarak öyle kurgulanmadı. Yani metrekarenin değerli olduğu bir e, bir denklemde yaşıyorduk aslında ya. Yani Metrekare 42 lira, 60 lira, şu kadar 1000 dolar vesaire. E peki ama hani bu bir kullanım e, endeksi bir şey. Şimdi onun sağlık boyutu gündemde hem sendikaların hem iş dünyasının dünyası derneklerinin. İkincisi ekonomik etki ekonomik etki biraz daha kırılabiliyor. Yani e, işsizlik e, en başta geliyor. İkincisi e, pazar kaybı. Yani, i̇hracat ithalatta ne kadar pazar kaybı var ya da pazar kazancımız var. Üçüncüsü de şey e, gelir ve vergi kaybı. Yani gelir düşerse vergi düşüyor. Vergi düşerse e, hükümetlerin e, şey eli daralıyor ve başka e, yöntemlere gitmek zorunda kalıyorlar. Yani dolayısıyla biz bu denklemlere bakıyoruz ekonomik olarak. Bir de şimdi onun üzerine Akıl sağlığı boyutu gelecek. Yani bunlar Soma'da zaten çalışmış yani. Hani e, psikolog derneklerinin gittiği yerler Soma. Yani 301 can kaybımız olursa ondan sonra siz psikolojik destek vermek zorundasınız. Şimdi orada evet. 301 can kaybından bahsediyoruz. Burada tüm bir ülkenin 50 gün karantinaya aldığı, e, aile içi şiddetin belki belli durumlarda arttığı, madde kullanımının artacağı, e, iş kaybının, belirsizliğin yani... Başka bir kırılganlıktan bahsediyoruz. Ve bu kırılganlığın toplumsal olarak bir e, akıl sağlığına etkisi olacak. Kaldı ki hani Covid-19 öncesi de hani, e, en iyi durumda olan bir ülke değil. Yani en iyi günümüz değildi. Yani hani Covid-19 öncesi iyi gün. Yani zaten evet. belli yapısal zorluklardan geçiyorduk. Dolayısıyla o, o bunu hızlandırdı. Yani covid O gözle bakmak lazım. Evet. Şimdi esasında bu söylediklerimiz birey veyahut da hani ülke boyutunda bir takım şeyleri, beklentileri veyahut da nelerle karşılaşacağımız konusunda gerçekten bir ufuk açıyor. Bunlar yani kesinlikle bir sosyoekonomik etkileri olacağı ve bunlarla başa çıkmak için de çok ciddi mücadele yapılması gerektiği kesin. Bir de dünyamızla Küremizle ilgili bir takım şeyler de var. Covid-19'un bir pandemi olarak ortaya çıkması ve birçok değişik, bir değişik alanda hakikaten her şeye etkilemesi, sosyal ve ekonomik etkilerin çok yaygın olması. Bu şeyi nasıl etkiledi? Sürdürülebilir kalkınma hedefleri... Birleşmiş Milletler'in bu üzerine çok e, durduğu ve hakikaten etpi bir zamandır da belli bir noktaya getirilen e, diyim e, çalışmaların olduğu e, çevre ve iklimle özellikle iklim değişikliği ilgili olarak e, bir takım hani gelişmeler kaydedilmişti. Bunlara olan etkileri nedir? Ne olacak? E, bununla ilgili biraz hani değerlendirme yapmak mümkün mü? E, Tabi yani çok belli alanlardan bahsedebilirim yani sürdürülebilir kalkınma hedefleri 17 adet var ve evet. çok değişik konulara temas ediyorlar ben daha ziyade hani iklim değişikliği olanıyla o alanda Hı -hı. çalışıyorum yani daha genel evet. konuşmam zor olur yani bizim hedefte olduğu gibi yani iklim değişikliği ile ilgili olan hedefte olduğu gibi birçok hedef aslında 2015'te yazıldıklarında Belli bir e, referans çizgisi yani hani bir fotoğrafını çekip durumun benim ülkemde durum evet. bu, dünyada ülke, dünyada durum bu diye bir e, baseline yani, yani bir e, temel nokta, başlangıç noktası evet. Şimdi bazıları için bu başlangıç noktası değişecek Covid-19 ya da Covid-19 sonrası Eğer başlangıç noktası değişiyorsa siz o hedefi tekrar kurgulamak zorunda kalabilirsiniz. Yani COVID Şimdi 30 yıllık çok hedefler konmuştu genellikle orada değil mi? 20 yıl, 30 yıllık hedefler vardı ve 2015'in üzerine işlemiştik. Şimdi 2015'ten 5 yıl sonra 2020'de birden bile bir, bir geriye dönüş var başladı galiba. Bazı şeyler alanlar. Geriye dönüş aslında. demeyelim. Doğru. Yani dediğimiz gibi rüzgar bir değişim rüzgarı hızlandırdı. Belli alanlar çok olumlu etkili. Şimdi iklim değişikliğiyle ilgili takip ettiğimiz şeyler, hani bunların yayınlanmış makaleleri de var. Yani e, gelişmiş ekonomilerin büyük çoğunluğu durduruldu en azından bir ay. E, emisyonlar ne kadar düştü? Bunun cevabı %5. Yani siz gelişmiş ülkelerdeki en çok kazanan ve en çok harcayan, tüketen, yakan toplumu eve tıksanız da emisyonlar %5. Ya bu kadar mı ya? Yani hani daha fazla neden düşmedi <gülüyor> Çünkü kötü bir bireysel şey. davranışlardan ziyade sistemik şeyler emisyonları neden oluyor yani arazi kullanımı e, santrallerin işlemeye devam etmesi e, su tüketimi yani bireylerin Aslında bireysel yani bireysel davranışın aa dikkat edelim suyu kapatalım enerjiyi kapatalım lambayı söndürelim bunları yapalım mutlaka yapalım Çünkü bunlar zihinsel bir değişiklik ve bir duruş değişikliğininin e, temeli ancak defter üzerinde esas önemli olan, yani daha etkili unsurlar var, o kesin. Şimdi bu birinci bulgu. Yani iklim değişikliği, işte doğa yerine döndü, işte boğazda yunuslar görüyoruz, şehirine şehire hayvanlar iniyor. Evet, çok, değil çok romantik bir yaklaşımımız var son zamanlarda o konuda. Aynen, Şehirlerde yani o romantizm... Azal... Aynen, yani o aslında böyle yani bir bilgisayar oyunu olsa... Yani bu parayla satın alamayacağınız bir simülasyon yaşıyoruz. Yani herkes evde kalsa bir ay, bir buçuk ay acaba ne olur? İşte sorunun cevabı bu. Çok da güzel olurdu doğay. Peki bunun sonrasında insanlar evden çıkınca ee, ya işte herkes farkına vardı aslında artık doğaya daha çok Göstereceğiz. Evet aslında en önemli nokta bu. Yani eğer hakikaten şu anda pandemi döneminin uygulamalarından çıktığımız andan itibaren eğer doğaya daha fazla saygı gösterme olanağını yaratabilirsek bütün insanlık adına önemli bir aşamayı halletmişiz demektir diye düşünelim. Evet programımızın sonuna doğru yaklaştık. Erdem Bey size çok teşekkürler. Gerçi başka sorularımız da vardı. Değil mi Elvan? Birkaç sorumuz eksik kaldı. Onu da artık bir başka programda ele alırız diye düşünüyorum. Evet çok çok teşekkürler. UNDP'nin çalışmalarını yakından izlemeye devam edeceğiz. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Evet efendim, bugün Açık Radyo Altın Saatler programında konuğumuz Erdem Ergin arkadaşımız idi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye İklim Dayanıklılığı ve Afet Risk Yönetim Uzmanı e, kendisiyle gene Covid-19'a ilişkin hem Türkiye'deki hem de dünyadaki gelişmeleri konuştuk. Gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Hoşça kalın. Koronavirüs salgınında sağlığa dair güvenilir bilgiler almak hayat kurtarabilir. Kriz zamanlarında ifade özgürlüğünü ve doğru bilgilenme hakkını korumak hayati önem taşır. Özellikle de bilgi kirliliğini önlemek açısından. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır.